Selamun Aleyküm. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Halil İbrahim sofrası programından selamlar, muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah hayırlar getiren bir program olur. Dün sizinle beraber Kur'an-ı Kerim ışığında hayvanlardaki mucizeleri konuşmaya, gündemde tutmaya, düşünmeye, akletmeye çalışmıştık. İnşallah bugün de bu programın ikincisini sizlerle beraber paylaşalım. Hatırlarsanız develerdeki mucizeleri konu edindik, ardından karıncalar ve örümcekler diye devam etmiştik. Bugün de sizlerle beraber arılarla inşallah tefekküre dalmak istiyoruz. Mevlamız Celle Celaluhu'nun öyle mucizeleri var ki, gören insanlar için, düşünebilen insanlar için birbirinden değerli. Hepsi ayrı bir tablo gibi sanat harikası sanat eseri ve muhteşem eşi benzeri ortağı olmayan bir yaratıcının celle celaluhu eseri hasılı içerisinde herhangi bir eksiklik intizamda nizamda bir bozukluk göremeyeceğimiz şeyler gerek iş yerlerinde gerek evlerinde bize dinleyen siz saygıdeğer kardeşlerimiz inşallah tefekkür niyetine Hoş geldiniz. Dün karıncalarla ilgili aktarmak istediğim ama sürenin yetmediği için aktaramadığım bir bilgiyle başlamak istiyorum. Duyduğunuz zaman, acaba gerçek mi? Subhanallah diyeceğiniz bir haber var sırada. Onunla başlayalım, sonra arılara devam ederim. 1999 yılında yaşanan, çok ilginç ve dünyada bir ikincisi yaşanmayan hiçbir şekilde haberlerde duyamadığımız, göremediğimiz bir olay yaşandı. Bilim insanları oldukça şaşkındı. Benim ve sizin de şimdi şaşıracağınız gibi. 99 yılında yaşanan olayda ne oldu? Bir kadın paraşütle atladı. Paraşütü 4400 metreden sonra açılmayınca bir bozukluk sebebiyle Aşağı çakıldı, yere çakıldı düşünün, dört kilometreden daha fazla bir yükseklikten dolayı. Sonrasında olanlarsa tam bir film gibi. Paraşütle atlama denilen o sporu yapıyordu bu kadın. Adrenalin tutkunlarının sıklıkla başvurduğu heyecan dolu etkinliklerden bir tanesi. Belki daha önce izlemişsenizdir. Metrelerce yükseklikte kurulan sistemle insanlar kendini boşluğa bırakıyor Belirli bir süre düştükten sonra paraşütü açıyorlar, güvenli bir iniş yapıyorlar ama 1999 yılında böyle olmadı. John Murray isimli kadın için geçerli değildi bu kural. 4400 metre yükseklikten atlayışını yaptı. Paraşütünü açmaya çalıştı, açamadı. Yedek paraşüt vardı, o yedek paraşütü açmaya çalıştı, o da bozuktu. Yedek paraşütüne başvurduktan sonra kendi deyimiyle artık her şeyin bittiğini anladım dedi. Joan Murray isimli kadın. Ve saatte 128 kilometre hızla yere çakıldı. Şimdi normal şartlarda böyle bir durumda herhangi bir insanın hayatta kalması neredeyse imkansız. Ama bugün Halil İbrahim sofrasında konuğumuz eğer kendisi ise bir ilginçlik var. O kadın hayatta kaldı. Üstelik çok ilginç ve tefekküre şayan bir sebeple. Dün karıncalardan bahsetmiştim. Zaman kalmadığı için karıncaların çeşitlerinden bahsedemedim. O karınca kolonilerinden bir tanesi ve kendi savunmalarını en sert bir şekilde yapanların başında gelen bir türü var karıncaların, ateş karıncaları. Biraz daha kocaman. Kadının o 128 kilometreyle düştüğü yerde bir karınca yuvası varmış. Tam oraya düşmüş. Ama hayır. Yumuşak olduğu için ölmediğini aklınıza getirmeyin. Daha ilginç bir durum var. Kadın düşüyor. Birden yuvalarının üzerine serilmiş bir canlıyı görünce o ateş karıncaları binlercesi aynı anda o kadını ısırmaya başlıyor. Kadının onlarca kemiği kırılmış o anda ve kalbi durmuş, şoka girmiş. Lakin burada ilginç bir durum olmuş. Kendi hayatlarının tehlikede olduğunu zanneden ve evlerinin bir yabancı cisim tarafından yıkıldığını ve onun düşmanı olduğunu düşünen binlerce ateş karıncası aynı anda sokunca kadının kalbi tekrar çalışmaya başlamış. Neden? Çünkü vücudu şoka girmiş, adrenalin salgılamaya başlamış. Daha sonra etraftakiler bu kadını buluyorlar. İki hafta boyunca komada kalıyor, hiçbir şey konuşamıyor. 17 kan nakli olmuş, 21 tane estetik ameliyat olmuş. Hayatına kaldığı yerden devam edebilmiş. İşte karıncaların. Binlerce aynı anda kalbi duran ve 4.400 metre yükseklikten yere çakılan bu kadına yaptıkları acaba nasıl adlandırılır? Ve Juan Moray isimli bu kadın bir açıklama yapıyor. Ben kendimi öldüm zannettim. İki paraşütte açılmadı, yedek paraşütte açılmadığı için. Gözüm açtığım zaman hastahanedeydim. Ben neredeyim dedim. Senin nasibin varmış. Şu an buradasın, ölebilirdin. En son ne hatırlıyorsun? dedi doktorlar. Korkudan bayılıp tekrar ayıldım. Bayılıp tekrar ayıldım. Gerisini hatırlamıyorum. Kalbim duracak gibiydi. Evet, kadının kalbi durdu. Ardından anlattılar nasıl Allahu Teala'nın izniyle yaşama tutunduğunu. Göz yaşlarıyla kadın anlatmaya devam etti. Meğer o karıncalar aynı anda beni ısırmamış olsaydı, ben şu anda burada yoktum demiş. İşte hayatın ibretlik fotoğraflarından bir tanesiydi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de geçen diğer bir mucize, harikulade olaylardan bir tanesi, bal arıları. Hangi bir tanesinden bahsetsem o kadar çok mucizevi yönleri var ki? Sadece bugün programda sizlerle paylaşabileceğim, süremizi düşünerek böyle özet halinde geçebileceğim şeyleri anlatmaya çalışayım. 1- bir, Arılar birbirlerini nasıl tanıyorlar? Nasıl ayırt ediyorlar? Öyle ya? Herkes kendi kovanına gidiyor. Nasıl başka bir kovana gitmiyor? Çünkü müthiş bir koku alma mekanizmaları var. Her bir o küçücük bal arısı, kendi ailesi ki ona koloni diyoruz, kendine has bir kokuya sahip ve arılar kendi kolonilerini bu sayede hatasız bir şekilde bulabiliyorlar. Arıların bir başka ilginç yönü de biz insanlar için yiyebilecekleri bizim tüketebileceğimiz bir gıda üreten tek böcek türü olması. Büyük hayvanlarda var, yani ineklerde vs. keçilerde. Ama böceklerin içerisinde, başka insanlık için yiyecek olan, gıda üreten hiçbir böcek türü yok. Sadece arılar. Arıların koku alma mekanizmalarından bahsettik az önce. Birbirlerine böyle ayırt ediyorlar dedik. Bal arılarının, 170 tane koku alıcısı varmış o küçücük bedenlerinde. Bu sayede bizim alamadığımız kokuları o çiçeklerden alıyorlar ve lezzetli balları üretiyorlar. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız Celle Celaluhu bal arısı kavramını karşılayan Nahıl suresinde bunları anlatıyor ve çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Şimdi Bundan yüzyıllar öncesine gideceğiz. Bin dört yüz sene, dile kolay. On dört asır evvel. Bakın, bilimin o anda ne halde olduğunu iyi düşünün. On dört asır evvel Allah Celle Celaluhu düşünen insanlar için ne buyuruyor? Yine Rabbinin arya vahyettiğini de düşün. Dağlardan, ağaçlardan ve imal edilmiş kovanlardan kendine yuva edin. Sonra her türlü üründen ye ve ardından Rabbinin sana amade kıldığı yollarına koyul. Bütün bunların sonunda, onların karınlarından, içerisinde insanlar için şifa barındıran farklı renkler, tatlardan oluşan bir sıvı çıkar, hiç şüphesiz bütün bunlarda da düşünen bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. 1400 yıl önce Ve ortalama ömrü iki ay olan o arıların kendilerine yüklemiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirdiğini bildiriyor Mevla'mız. Ve bu hakikat üzerinden yaratılmış varlıkların en mükemmelliğine sahip olan insanın da kendisine verilmiş bir görevi yok mudur? Belki bunu düşünmemiz isteniyor. Nasıl ama? Yeni yeni 18. yüzyıl dediğimiz 1800'lü yılların sonralarında bazı çalışmalar olmuş. Ve yeni yeni son 40 sene içerisinde bilimin ilerlemesi, kameraların, birçok alet aygıtın olmasından sonra da arılarla ilgili çalışmalar daha hız kazanmış ve hayretler içinde kalmışlar. Arılar, 1400 sene önce ne yaptığı, ne ettiği Kur'an'da böyle buyuruldu. Albert Einstein'ı biliyorsunuz, dünyanın beyin kapasitesi bakımından, en akıllı insanı diye söyleniyor. Bu tartışılır. Ama bilinen bir insan olduğu için söylüyorum. Albert Einstein'ın bir sözü var arılarla ilgili. Eğer diyor arılar, yeryüzünden kaybolursa yani nesli tükenirse, insanlığın sadece dört sene ömrü kalır. Bunu araştırmışlar günümüzün teknolojileriyle bilim insanları. Acaba Einstein ne demek istemiş? Burada, Müthiş bir bilgiye ulaşmışlar. Çiçeklerin döllenmesi işini, farklı çiçeklerden ayaklarına takılan o polenleri birbirine sürterek arılar bu hale getiriyor vesile oluyor. Allahu Teala'nın hikmeti. Ve arıların bu dölleme işi olmamış olsa elbette sebeplerden bir tanesidir. Gerçekten insan ömrü yok denecek kadar biter deniyor. Arıların en büyük mucizelerinden biri bu. 130 bin farklı bitki türü, onların vesilesiyle çoğalıyor. Ve biz insanların birçok yaşamsal ihtiyacını yine onlar karşılıyor, vesile oluyor. Düşünün, arıların toplu iğne kadar mideleri var. Toplu iğne kadar. Ama nasıl o küçücük midenin içinde mucizeler oluyor. Bunlar saymakla bitmez. İşçi arılar var. Kraliçe arılar var. Yemek toplayanlara işçi arı deniyor. Bir de temizlikçi arılar var. Arı kovanının içerisindeki, peteklerin etrafındaki bazı zararlı organizmaları alıp dışarıya atan çöpçü karıncalar var. Nasıl bir düzendir? O peteği nasıl imal ederler, nasıl bal üretirler ve nasıl kanat çırparlar? Bunları biraz daha yakından sizlerle bakmak, izlemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden James Gold'un tüm bilim insanlarının kabul ettiği bir araştırma sonucu var. James Gold ismi, biyolog aynı zamanda. Arıların çiçek resimlerini çekip oldukları gibi diyor, hafızalarına kaydettiklerini ortaya çıkardım. 11 sene uğraşmış adam. Her birimin biçimini eksiksiz bir şekilde hatırlıyorlar. Küçücük bir arıdan bahsediyoruz. Hangi çiçeğin hangi mevsimde alınacağını, hangi çiçekten sonra diğerine geçeceğini her arı biliyor ve bunu toplamda 60 gün süreyi geçmeyen bir ömürle yapıyorlar. Ülkemizden profesör Dr. Davut Başaran da arılar konusunda şöyle demiş. Bilgisayarlar çok gelişti biliyorum. En gelişmiş bilgisayar saniyede 16 milyar işlem yaparken bir arı beyni, lütfen buraya dikkat, bir saniyede 10 trilyon işlem yapabiliyor. Gerisini siz düşünün. Ve başka bir dikkat çekmek istediğim mevzu da bir arının bir defada kovana taşıdığı bal damlası ne kadar? O kadar küçük ki. Bal, midesi bir toplu iğne başı büyüklüğünde olduğuna göre şöyle bir gram, iki gram bir bal toplamak için arının midesini 60-65 defa doldurup boşaltması gerekiyor. Bu ne demek? Küçük bir hesap yapalım. Bir arının Midesini bir defa balla doldurması için yoncanın 1000 veya 1500 çiçeğe konması lazım. Buna rağmen bazı arı toplulukları bir günde 1 kilodan fazla bal toplayabiliyorlar. Şimdi soru şu. Eğer bu zehirli böcek Allahu Teala'nın vazifeli bir memuru değilse ve bal yapma sanatını eğer haşa Allah Celle Celaluhu öğretmediyse, kim öğretti? Şimdi, dün deve örneğinde tekrar bu soruyu sormuştum. Haydi bütün insanlar toplanalım, bütün bilim insanları, en uzman kişiler, en hızlı çalışan bilgisayarlar. Bu konuda, geliştirilen en son görüntüleme teknikleri, kusursuz çalıştığı söylenen laboratuvarla ilgilenen iştikal eden birçok robotlar. Hepsini toplayın, çarpın, bölün, ekleyin. Bir gramını bile yapamayacağı balı, bu küçücük, iki ay ömrü olan böcek yapıyor. Söyler misiniz, yoksa tüm insanlardan daha mı kabiliyetli bu bal konusunda? Bizim hiçbir haberimiz yokken, Henüz dünyaya gelmeden de bal vardı. Bundan bin sene önce de bal vardı. Yapılan çalışmalarda 2000 yıl öncesinde de bal ve arılar o zamanın yontma taş, mağaralarında figürlerde görünüyor. Çok ilginç. Başka düşünülmesi gereken bir şey de sadece arının bal yapması değil. Çünkü tek başına düşünülmemiş bu. Tam insana yarayacak özelliklerde yaratılmış bal. O halde balı yapanın insandan haberdar olması gerekmez mi? İnsanın vücut yapısını bilmesi gerekmiyor mu? Ama arıda böyle bir ilim yok. Sonra balı yapıp insanlara yedirmek neyin eseridir? Allahu Teala'nın acımasının eseri. Ama bunu kim yapıyor? Arılar yapıyor. Arılar yemediği şeyi bize niye sunuyor? Bize karşı ne merhameti olabilir? Ne şefkati olabilir? Bizi ne kadar tanıyor bu hayvan? Bunun şöyle bir delili var. Fırsatını bulduğu zaman, arı eğer bize karşı merhametli olsaydı, şefkatli olsaydı, insanları sokmazdı. Zehirli iğnesiyle bize saldırmazdı. Demek ki, ''Bize karşı şefkat gösteren, bize acıyan arı değil, merhamet eden arı değil, Allah Celle Celaluhu.'' Öyle çok çalışıyor ki, o kadar çok görevi var ki, çitek tozlarını alıyor, başka bir çiçeğe taşıyor. Böylelikle üremelerini sağlıyor. Arılar yakın plan, yüksek çözünürlüklü kameralarla ortaya çıkmış, Böyle bir çiçeğe konduğu zaman yapışkan olan bazı şeyler, çiçek tozları ayaklarına bulaşıyor. Sonra farklı bir çiçeğe gidiyor. O ayaklarındaki, küçücük ayaklarındaki şeyler, çiçek tozları diğerine bulaşıyor. Bunu tabii görüntülü şekilde sizlerle paylaşamayacağım için lütfen dikkatle şurayı dinlemenizi istiyorum. Sanki karşınızdaymış gibi. Bal arısı ilk önce bir gül çiçeğine kondu diyelim. Hayal edin, gül çiçeğine kondu. O civardaki gül çiçekleri bitinceye kadar bir arı başka bir türe konmuyor. Mesela karma bir yer düşünün, gül çiçeğiyle başladıysa gül çiçeğinden devam ediyor. Bunun sebebi şu, eğer farklı çiçeklere konsaydı, Çiçek tozları bu sefer farklı türlere taşınacağından döllenme meydana gelmeyecekti. Ya da çiçeklerin nesli tükenecekti. Acaba bal arıları çiçekleri nasıl tanıyor? Çiçeklerin neslinin devamı için bu yorucu, kendisine faydası olmayan işi niçin yapıyor? Bal arısının o küçücük karnında bir toplu iğnenin ucu kadar olan o karnında balı nasıl pişiriyor? Aynı zamanda hemen o küçücük midesinin yanında zehir var. O zehirle acaba o bal nasıl yapışmıyor? Bunlar rastlantı sonucu olmuş olabilir mi? Elbette hayır. İlginç Bilgiler gelmeye devam ediyor, teknoloji ilerledikçe. 2014 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sizler için tercüme ettim ve paylaşmak istiyorum. New York Devlet Üniversitesi biyologları, aralar üzerinde geniş kapsamlı araştırma yapmışlar. Yine hassas kameralar, lensler kullanılmış. O kadar muhteşem bir tablo ortaya çıkmış ki. Yüzlerce arı kovanın girişinde, bazıları iç kısmında, bazıları dış kısmında. Bunu anlayamamışlar. Dışarıdan bakıldığı zaman hiçbir iş yapmıyorlar ama bazıları solda, bazıları sağda o şekilde duruyor. Uzun uğraşlar sonucunda öğrenmişler ki, o kovanın girişinde hava dolaşımını sağlıyorlar. Kanatlarını çırpıyorlar ya, bakın. İçerideki kirli havanın dışarıya çıkması için sol taraftakiler kanat çırpıyor. Kanat çırpayı bıraktıkları zaman da temiz hava içeri giriyor. Bunları arılar acaba doğar doğmaz o iki aylık kısa ömürlerinde acaba nereden biliyorlar? Arılar aralarında çeşitli hareketler yaparlarmış, iletişim kurarlarmış. Bilim adamları tarafından bu hareketlere araların dansı deniyor. Başka bir bilgi daha: Arıların yaklaşık olarak 20 bin farklı türü olduğunu biliyor musunuz? 20 bin farklı tür. Allahu Teala'nın mucizelerinden biri. Mucize neydi? Biraz daha şöyle bir beynimizi zorlayalım. Dün bahsetmeye çalıştığımız devenin yaratılışındaki mucizeler yani Allahu Teala'nın var ettiği yine peygamberlerde olan mucizeler ama o mucizeyi yaratan kim Allah Celle Celaluhu. Az önce bir kadın 4400 metreden yere çakıldı ölmedi dedik. Mucizeyi yaratan kim Allah Celle Celaluhu. O mucizeye vesile olan kim? Kadın. Demek ki, hayvanlarda ve biz insanlarda, bitkilerdeki o mucizevi olayların sahibi, eşi ve benzeri olmayan Allah Celle Celaluhu. Şimdi, dün sizinle bir soru paylaşmıştım. Demiştim ki, bir örümcek, dünyanın çevresini, Dolansa, tek bir ağıyla, şöyle buradan başladı, bağcılardan başladı, dünyanın öbür tarafından, efendim, silindir şeklinde geldi bu tarafa. Acaba o iplik, o örümcek ağı tartılsa ne kadar eder demiştik. Yayından sonra baktım, ton diyen var, efendim yüzlerce kilodan bahseden var. En yakın kardeşimiz üç kilo demişti. Dünyanın bir ucundan bir, bir ucuna kadar 420 gram tutuyor. Bir örümceğin tek bir ağının ip diyelim ona örümcek ipi diyelim. O ip o kadar hassas ve o kadar hafif ki 420 gram ediyormuş. Bunu bulmuşlar çarpa çarpa. Nasıl ama? Bütün mucizelerin sahibi Allah Celle Celalühu. Peki biz arılara mucize hayvan diyebilir miyiz? Veya az önce bahsettiğimiz 4400 metreden düştü. Mucize kadın değil, mucizeye sebep olmuş, vesile olmuş kadın. Günümüzde neler yaşanıyor? Arılar saniyede kaç kez sizce kanat çırpabilirler? Az önce bahsetmeye çalıştım ya, kovanı soğutmak için bir yelpaze gibi kullanıyorlar kanatlarını. Havalandırma sistemi için diye. Saniyede 250 kez kanat çırpabiliyorlar. Yanlış duymadınız. Bazen arıların sesleri, özellikle arıcılıkla yetişenler, e, arıcılıkla ilgilenen, yetiştiricilik yapan insanlardan duyuyoruz. Ses çıkarırlar böyle. Sanki bağırırlarmış gibi. Bunu da araştırmalardan sonra öğrenmişler. Bir tehlike olduğu zaman, Kovanın yanına birileri geliyor veya başka bir arı sürüsü geliyor, bu sefer vızıldamaları oldukça yükselirmiş arıların. Neden? Tehlikeliği birbirlerine haber vermek için. Yine kraliçe arılar var biliyorsunuz, her kovanda bir tane oluyor. O da kraliçe olduğunu nereden biliyor? 60 günlük ömrü olan o arılar acaba kraliçeyi tanımayı nasıl biliyorlar? Bu başka bir muamma. Ve o kraliçe arı denilen ana arının da ondan fazla farklı sesi varmış. Çok ilginç. Bugüne kadar arılarla ilgili sesler incelenmiş, bilgisayar ortamında ortaya konmuş, tanımlanmış. İşçi arıların seslerinin farklı, diğerlerinin farklı olduğu kendi aralarında bile az önce bahsettiğim gibi... Strese girdiklerinde veya mutlu olduklarında veya çiftleşme zamanında farklı sesler çıkardıkları aktarılmış. Bunların hepsi küçücük bir hayvanın bugünkü programdaki misafirliği. Düşünün. İşçi arılar, kovandaki bütün işleri üstlenmişler ve büyüdükleri hücreden çıktıkları andan itibaren 59 günleri var en fazla. Ve görevler de bazen değişiyor. O işçi arılar yaşamları boyunca o kovanın içinde her türlü işle ilgilenmiş oluyorlar. Ama bugüne kadar ben bu işi yapmak istemiyorum, istifa ediyorum arkadaş diye ne olmamış. Görevlerini yapmışlar. Bir buçuk ayda yaşayanlar varmış. Erkek arılar rekor onda altı ay kadar yaşıyor. Kraliçe arılar dört seneye kadar yaşayabiliyor. Şu bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kovanın içinde ne kadar arı var? 90 bine kadar bu sayı çıkıyormuş. Ortalama 30 bin civarında. Bal arıları yaklaşık 24 kilometre hızla uçabiliyorlar rüzgara göre. Öte yandan birçok çiçeği nasıl tanıyor diye bir sual etmiştik ya şu çiçeğe gidiyor bu çiçeğe gidiyor ondan ona geçmiyor nereden biliyor daha bir başka kafanızı karıştıracak bir haber daha vereyim mavi rengi ayırt edebiliyorlar arılar kırmızıyı ve koyu renkleri siyah olarak algılıyorlar bir nevi renk körü arılar böyle olduğu halde ve bal arıları kovandaki bir peteği doldurabilmek için 100 milyon kadar çiçeğin nektarını emerler. Bu süre zarfında o küçücük kanatları 100 bin kilometre kadar kanat çırpmış gibi olur. Bunlar acaba rastlantı sonucu mu olmuş? Elbette değil. Birinci Dünya Savaşı'nda bal o zamanlar askerlerin kopan uzuvlarını veya yaralarını iyileştirmek için kullanılmış, Yani krem olarak kullanılmış. Çünkü bal nemi emmiş, yaraların daha kolay ve çabuk iyileşmesini sağlamış. Yine, balla ilgili bozulmayan tek gıda olduğu söylenir. Yanlış duymadınız. Peynir bozulur. Zeytin bozulur. Sirke belli bir zamandan sonra asidik maddeye dönüşür. Ama bal bozulmaz. Mesela bundan önce binlerce yıl önce o zamanın madenlerinin arasında bir kabın içinde taştan bir kabın içinde ele geçirilmiş. 1800 yıl öncesine ait ve hala duruyor. Özelliğini kaybetmemiş. Yine Myanmar'da amber içerisinde bir madende tarihte bilinen en eski arı fosili bulunmuş. Senesini en iyi Allah'u Teala bilir. 1984 yılında Nisan ayında özel bir ekip gönderiliyor. Bir kutuya alınan 3300 tane arı uzaya gönderilmiş. Yer çekimi yok biliyorsunuz orada. Şimdi yerçekimi ne demek? Bizim dengeli bir şekilde yürüyebilmemiz yerçekimi vesilesiyle oluyor. Bir elmayı Şöyle yukarıya attığınızda yere düşüyor, yer çekimi var. Biz buna alışkınız. Yer çekimi olmadığı zaman, belki astronotların o videolarını görmüşsünüzdür, kolay yürüyemiyoruz, yemek dahi yiyemiyoruz. Ama arılar ne yapıyor? Buraya lütfen dikkat, 3300 tane arı Nisan 84'te uzaya yollanıyor. Sıfır yer çekimi var. Yarım saatte alışıyor arılar ve çok düzgün bir bal peteği yapmışlar o 3300 arı. Ancak tuvalete gitmiyorlar. Arılar yalnızca kovanın dışına dışkılarını bıraktıkları için 7 gün boyunca hiç dışkı bırakmamışlar. NASA'nın sözcüsü şaşkınlık içinde uzaydaki bu arı kovanının son derece temiz olduğunu ifade etmiş. Ne ilginç olaylar olmuş arkadaşlar. Arılar, başında bulunan o duyarga denilen sinir merkezi sebebiyle duyularına ek olarak rüzgar hızını ve hava sıcaklığını algılayabiliyorlar. Ve kendi hayatlarını tehlikede görmediği sürece insanlara dokunmuyorlar. Dünyanın en hızlı bilgisayarları saniyede 16 milyar aritmetik işlem yapabilir demiştik. Tekrar yenileyelim. Çok daha az enerji tüketerek yaklaşık 10 trilyon işlem yapabiliyormuş aynı sürede bir bal arısı. Her arının beyninde 1 milyon sinir hücresi var. Küçücük. Ne diyoruz onlara? Nöron. Bir arı topluluğu 100 milyar nörona sahip insanın yarısı kadar sinir hücresine sahip. Peki yönlerini nasıl buluyorlar? Onlar da şu an araçlarımızda kullanılan navigasyona benzer bir şey kullanmışlar. Ama bizim gibi herhangi bir ödemeye, herhangi bir enerjiye ihtiyaçları yok. Alman bilim adamları 1994 yılında yaptığı araştırmada araların yönlerini bulabilmek için bir tür haritadan yararlandıklarını göstermişler. Ne demek bu? Etrafta, bahçede, ormanda, şu ağaçta neyse işte oradaki çektikleri, fotoğrafları yani hafızalarını kullanarak hedeflerine gidiyorlar. Bir buçuk aylık bir ömürden bahsediyoruz. Şimdi, daha da uzatabilir miyiz? Uzatabiliriz. Ama mevzu nedir? Şudur. Bakın, Allah Celle Celaluhu Mü'minun Suresi 21. Ayette şöyle buyurur. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders... İbret vardır. Mesele galiba bu. İbret alabilmekte. Arılardan geçiyoruz sineklere. Sinek dediğimiz zaman birçok türü var. Lakin sivrisinek dediğimiz zaman aklımıza gelen bir türü var. Hani o tam uykuya dalacağımız zaman, sesiyle bizi uyutmayan, Hatta daha da ileri giderek kanımızı emen o sivrisinekler. sinekler. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. Şüphesiz ki Allah kullarına doğru yolu göstermek için bir sivrisineği, hatta küçüklük ve kıymetsizlikte ondan da öte daha aşağı bir şeyi misal getirmekten çekinmez. Ama iman edenler bunun Rablerinden gelen hak olduğunu hemen bilirler. İnkar edenlere gelince şimdi Allah misal olarak bununla neyi murad etti derler. Allah onunla birçok kimseyi dalalete atar. Birçok kimseyi de hidayete erdirir. Fakat onunla ancak fasıkları dalalete düşürür. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılıyor, böyle örnek gösteriliyor sivrisinek. Bundan 1400 yıl önce. Gelin şimdi bilim insanlarının bugünlerde yaptığı çalışmalar, bugünler derken yıllardan bahsediyorum, yeni çalışmalardan bahsedelim. İlgimi çeken yine önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada, bu çalışmalardan kastım, herhangi bir sosyal medya sitesinde yer alan veya bir duyumla ortaya çıkarılmış şeyler değil, İnşallah güvenle, kafanızı rahat olarak dinleyebilirsiniz. O kadar muhteşem bir yapı var ki, küçücük bir sinek geliyor, bizim kanımızı emiyor. Lakin, bu kadar görüldüğü gibi basit değil. Hedef üzerine konduğu zaman derinin üzerine sivrisinek, hortumundaki dudakçıklar aracılığıyla önce bir nokta seçiyor. İlginçtir, o nokta tam da kanı içmesi icap eden yer. Birazdan daha da hayret edici şeyleri duyacaksınız. Devam edelim. Nereden kan almak istiyorsa orayı seçti mi? Seçti. Şırıngaya benzer bir iğnesi var. Biraz böyle büyütmüşler kameralarla. Belki görmüşsünüzdür. Bildiğimiz bir iğne. Şırıngaya benziyor. Dışında da özel bir kılıfı var. Tam kan emme işlemi sırasında bu kılıf iğneden sıyrılıyor. Burada ilginç bir durum daha var. İnsan derisi Zannedildiği gibi o iğnenin basınçla deriye batırılması yöntemiyle delinmiyor. Esas görev, o bıçak keskinliğindeki üst çene ve üzerinde geriye doğru eğimli dişlerin bulunduğu alt çeneye düşüyor. Yani sineğin kendisi testere gibi ileriye geri hareket ediyor ve deri üst çenenin yardımıyla adeta kesiliyor. İşte küçücük bir o yarık açıldı ya kan için, sonra iğnesini sokuyor ve kan damarına ulaşınca delme işlemine son veriyor. Artık sivrisinek kan emmeye başlıyor. Ancak bilindiği gibi bir yaralanma olduğu zaman çocukluğunuzdan veya çocuklarımızdan hatırlayalım. insanların vücudu bir zedelenme olduğu zaman elimizi kestik bir şey oldu, kan hemen pıhtılaşıyor ve o bölgede kan akışı duruyor. Doğru mu? Evet. Lakin böyle bir durum yok. Sineğin açtığı o deliğe vücut anında tepki gösterecek. Normal şartlarda o noktadaki kan pıhtılaşmaya başlayacak. Yara onarılacak. Dolayısıyla sivrisinek de efendim, aç kalkacak bizim derimizin sofrasında Ama öyle olmuyor. Sivrisinek için bu sorun tamamen ortadan kaldırılmış. Sivrisinek kan emmeye başlamadan önce insan vücudunda salgıladığı özel bir sıvıyı soktuğu canlının damarında açtığı deliğin içine bırakıyor. Tam bizim için hazırlamış. Hazırlanmış daha doğrusu. Ne yapıyor bu? O kandaki pıhtılaşma var diye vücudun reaksiyon gösterdiği o pıhtılaşmayı sağlayan enzimi etkisiz hale getiriyor. İşte böylece pıhtılaşma olmadan sivrisinek kan besinine ulaşıyor. İşte sivrisinek soktuktan sonra her birimiz mutlaka bunu tecrübe etmişizdir. Şöyle kaşınırız değil mi? Ya yine sivrisinek soktu diye. İşte o kaşınmanız var ya. Şişmeye neden olan bu pıhtılaşmayı engelleyici sıvı. Yani sivrisineğin, küçücük sivrisineğin o küçücük hortumuyla sizi ısırdığı yere enjekte ettiği o sıvıdan kaynaklanıyor. O küçücük kabarma doğundan, ondan, kaşınmanızda. Bu nasıl bir durumdur? Şimdi sivrisineğin bize acı vermesi, sıkıntı vermesinden bahsetmiyoruz. Konumuz daha da farklı. Biz bilimden bahsediyoruz, ameliyattan, cerrahlıktan bahsediyoruz diyelim. O kadar ilerledik ya fende, teknolojide. Küçücük bir dişi sivrisineğin gerçekleştirdiği bu bir nevi cerrahi işlem basit bir durumu sizce. Acaba kandaki pıhtılaşmayı engelleyecek o salgıyı kendi kendine mi üretiyor? Aklı bile olmayan küçücük bir canlı, şöyle tartsanız 100 tanesini koysanız 5 gram etmeyen bir varlık. Nasıl bir durumdur? Sadece insanları ısırmakla kalmıyor. Kendi yavrularını koyacağı dişi sivrisineklerin kan emeceği ve hangi hayvandan beslenmesini istiyorsa yavrularını yapıştıracağı yerler de var. Vakit olursa inşallah bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sivrisineklerin tamamı değil, Sadece dişileri kan emiyor. Ayrıca dişilerin kan emme sebebi sadece beslenme ihtiyacı değil. Çünkü dişilerin hem de erkek sivrisineklerin besinleri çiçek özleri. Yani aynı zamanda az önce sizlerle paylaştık ki arılar gibi hem bitkilerdeki tozlaşma gibi çok önemli bir görevleri var. Onu da icra ediyorlar. Aynı zamanda da proteine ihtiyaç duydukları için o dişi sivrisinekler, yavruları için, yumurtaların olgunlaşması için bizim kanımızdaki proteini kullanıyorlar. Yani kısaca şöyle diyelim, bir dişi sivrisinek sadece yaşaması için, yavrularının sağlığının devamı için kan emiyor. Yaşamları iki ay sürüyor sivrisineklerin. Hızları zaman zaman... 1,5-2 kilometreyi buluyor saatte. Bu küçücük yavrunun, bu böceğin, nasıl vücuduna göre iyi bir hıza ulaştığını, düşününüz. 2 aylık ömür. Ve en belki de hayranlık uyandıran bende, durum, gelişim süreci. Zaten toplam 2 ay yaşıyor. Küçücük bir kurttan, Değişiyor, değişiyor, sivrisineğe dönüşüyor. Bu nasıl olmuş? Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanla beslenen ve büyüyen o sivrisinek yumurtaları, yaz gibi nemli yaprakların üzerine veya kurumuş gölcüklere dişi sivrisinek anneleri tarafından bırakılıyor. İlk önce karnının altındaki hassas alıcılar yardımıyla, Zemin acaba bırakacağım, yavrularımı bırakacağım yer uygun mu değil mi? Onu tespit ediyor. Uygun koşullar var mı yok mu? Eğer olursa, sıraya diziliyorlar, yumurtlamaya başlıyorlar. Uzunlukları bir milimetreyi dahi bulmayan yumurtalar, tek tek sıraya diziliyorlar. 300'den fazla yumurta bulunabiliyor. Ve bu beyaz renkli yumurtalar, Hemen yarım saat içinde koyulaşmaya başlıyor ve bir iki saat içinde tamamen simsiyah hale geliyorlar. Bu renk, böceklerin ve kuşların kendilerini fark etmelerini engelliyor, yumurtalar için önemli bir koruma sağlıyor. Burada, insanı subhanallah dedirten bir bilgi daha var. Küçük gibi görünüyor ama ayrıntılarda bazen çok büyük şeyler gizli. O küçücük, Yumurtalardan başka bazı larvalar da bulundukları mekana göre renk değişimine uğruyorlar ve bu sayede korunuyorlar. Yenmemek için. Daha dünyaya gelmeden önce bu yeteneklere sahipler. Çeşitli etkenler var. Başka etrafta yırtıcılar, şunlar bunlar. Her neyse, renk değiştirmek kolay bir şey değil. O kadar karmakarışık kimyasal işlemler gerekiyor ki. Bir sivrisineği düşünün ya. Değişik zamanlar geçiriyor. Renk değişimlerinden geçiyor. Bunlardan yumurtaların, larvaların ne de sineğin sizce bir haberi var mı? Bu canlıların böyle bir sistemi kendi kendilerine oluşturma veya bunların tesadüfen olma, ihtimali var mı? Hayır. Birinci bölümde anlatmaya çalıştığım arılarda olduğu gibi, sivrisinekler de ilk ortaya çıktıkları andan itibaren bu sistemlerle birlikte yaratıldılar. Sivrisinekler, diğer varlıkların olduğu gibi, onların da bir görevi vardı. Kendilerine verilen sorumluluğu yerine getirdiler akılları olmadığı halde. İşte, görebilen insanlar için, düşünebilen insanlar için, bunda, büyük ibretler var. Yaklaşık iki gün boyunca, sizlerle beraber, bazı hayvanların, Yalnızca altı tanesinin hem Kur'an-ı Kerim'deki hem de bugünün bilimsel çalışmalarında yapılan ve yayınlanan makalelerindeki karşılıklarını anlatmaya çalıştık. Şöyle toparlamaya çalışırsak eğer, Allahu, Zülcelal Hazretlerinin, ol dediği zaman olan, olmama imkanı olmayan, yarattığını en güzel şekilde yaratan, hiç kimseye muhtaç olmayan Zatın Celle Celaluhu sanat eserleri bunlar. Bunlara mucize diyoruz. Bazen yanı başımızda, bazen bir kilometre karşıda, bazen pıt pıt pıt atan içimizdeki kalpte, bazen amin derken, yüzümüze sürdüğümüz o elimizde parmaklarımızın ucunda. Aslında her varlık lisanı halleriyle. Ey İbrahim, ey Mehmet, ey falan. Sen hala Rabbini anmayacak mısın? Bunca kusursuz dengeler, bunca kainattaki olan bitenler. Sence öylesine mi yaratıldı? Hava, tam senin istediğin gibi. Yiyecekler, midenin tam salgılayabileceği gibi. Etrafındaki insanlar, aynı şekilleri senin gibi. Bunlar boşu boşuna mı yaratıldı? Elbette değil. allah Teala, Kur'an-ı Kerim'inde birçok yerde, Aklımızı kullanmamızı, düşünmemizi, kendinin verdiği örnekleri, zatının verdiği örnekleri üzerinde düşünmemizi, artık ibret almamızı istiyor. Programımızı bir ayetin mealiyle bitirelim. Cuma günleri hocalarımızın hutbe irad sonra okudukları enfes ayetler. Mevlamız Celle Celaluhu yine Nahıl suresinde 90. ayette şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O Celle Celaluhu. Düşünüp tutasanız diye size öğüt veriyor. Sabırla dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı bugün program içerisinde paylaşmadım ama inşallah birazdan okuyacağım. Her birinize teşekkür ediyorum. İnşallah programdan az da olsa, istifade edebilmişsinizdir. Sürçili ihsan ettiysek, affola. Duamız odur ki, Mevlamız Celle Celaluhu, bu anlatılanlardan istifade edebilmeyi nasip eylesin. Her sıkıntıya düştüğümüzde, her imanımız zayıfladığında, bu anlatılanlar aklımıza gelsin. Ve sadece dünyaya yemek, içmek, dev hacet, Nefes almak, uyumak için gelmediğimizi, dünyada bir sivrisineğin bile, bir arının bile bir sorumluluğu varken, benim de bir sorumluluğum var. Acaba ben dünyaya niçin gönderildim demeyi, bunu sorgulamayı ve doğru yolu bulup, o doğru yolda ölene kadar son nefes dahil gitmeyi nasip eylesin. Amin.